Borsanın hükmü nedir dinen? Borsa bir insan, borsa herhangi bir şirketi veya bir kurumun hissesini satın aldığı vakitte hissesi oranında o kuruma ortak olmuş olur. Dolayısıyla ortak olmuş olduğu bir kurumda Neye riayet etmesi lazım, neye bakması lazım? Helale, harama dikkat etmesin. Bu kurumun çalışma esasları nedir? Helal mıdır? Helal yoldan para kazanıyor mu? Yoksa bu kurum haram yoldan bir para mı kazanıyor? Eğer ortak olduğu, hissesini almış olduğu kurum, müessese, şirket kazancını helal yoldan alıyor ise... O zaman bunun hissesini satın alması ve ona hissesi oranında ortak olması, dönüş bölüştürülen kere almasına bir sakınca olmaz. Ama diyelim ki şirket haram üzerine bir ticaret yapıyor. Mesela sadece diyelim faiz alıp veriyor. Veya işte kan alıp satıyor, veriyor. Veya efendime söyleyeyim dini İslam'ın haram kabul etmiş olduğu bir şeyle iştigal ediyor. O zaman ne yapmış olur? ...haramla iştigal eden bir şirkete ortak olmuş ve kazancı haram olan bir şirketin payından kendisine bir pay almış olur. Bu da caiz olmaz. Onun için hissesini de alan kişiyi borsadan şirketin uğraştığı alana ve ticaret yaptığı esaslara bakacak. Eğer helal ise onun hissesini alabilir ve satabilir. Bölüştüren yıl sonundaki karını da kullanabilir ama ticaret alanı haram ise ona kesinlikle ortak olmamalı ve onun hisse senedi de almamalı ve satmamalıdır. Peki. Yani. yani burada o zaman şöyle bir cevap daha çıkıyor. Helal olan bir firmanın hisse senetlerinin alıp, yani alıp satılması bir mahsur Yani devlet şey olduğu için ismini zikretmekte sakınacak. Mesela Ereğli Demir Çelik. Ne yapıyor bu? Demir ve çelik Demir üretiyor. Demir ve çelik üretiyor. Peki bunun alımı satımı helal <gülüyor> mıdır? Helaldır. Dolayısıyla bir insan Ereğli Demir Çelik'in ve öyle bir çimento fabrikasının diyelim bir hissesini alsa ve daha sonra o hisse arttığında onu satsa, ondan bir gelir elde etse bir bir sakınca var mıdır? bir